Alhamdulillah, Ledi hedana lha da, ama kün alahtediyana ulan hedana Allah. Ma tevfi kiumat suami illa billah. Yaptiatt Ressulü Rabbina al Hak, cüllü ala Ressulüna Muhammed Allah cüllü. Cüllü ala tabib kulubna Muhammed Allah cüllü. Cüllü ala şefiğizün Rabbina Muhammed Allah cüllü. Aüd billah semiyul alim min al şeytanirujim. Rabbü aüdükemle وعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فَيَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ يَنْ تِأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إذا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك للا فيه الحمد اللهم رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم Bil <Sessizlik> hayyil kayyum illezi ilâhe mutebedâ ve defa'tu hankum sûve bilâ hûle ve lâ kuvvete illâ bilâhin aliyil azayim. Allahü Tebârek ve Teâlâ bizleri bu fitne fesat içerisinde Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri ve haberlerin okunduğu bu meclislerde daim ve sabit eylesin. Amin. Amin. Ve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 kaynak olarak geçtiği zaman biz de onu şimdi yaşadığımız zaman bunun kayıptan haber vermek ve mucize olmasından başka bir izahı olamaz. Buna devamlı işler veriyorum. Allah hadislere imanınızı artırsa. Amin. Çünkü zaten Resul'e itaat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaattan ayrılmaz. <gülüyor> Peygamber'e itaat, Allah'a itaat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 Bizi gibi naneler işte gözüyle görüyor daha önce bari diyor işte. Daha ne göreceğin? Ha bak çeyrek asırdır 20, 25 senedir bunların tarihleri nedir bu devletlerin? yeşil oldular değil mi? Efendim şelalelerle sularla ne oldular? Denizin suyunu da arıtıyorlar basıyorlar otellere her yere arınmış su halde tabi. Efendim su bol çünkü e, körfez ülkeleri biliyorsunuz ki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 Bundan 100-200 sene sonra veya Allah bilir yaklaşmış olabilir. Başımıza geleceği anlatılan hadiselerle olur mu böyle şey demeyin. Bu sizin imanınıza zarar verir Tebih yapmayın. Yoruma kaçmayın. Yok daha bedül virüsmüş. Bilmem şu mikropmuş. Kendi kendinize uydurmayın. Yok inşallah inmeyecekmiş. Onun ruhaniyeti hakim olacakmış. Böyle şeyleri uydurmayın. Hadis-i şeriflere uyun.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 İlim diye millete kakalayanlar, pazarlayanlar. Bunlar milleti kandırıyor. Bunlar yanlış yapıyor. İlim buradadır. İlim Kur'an'dadır. İlim sünnettedir. Yoksa başka yerlerde ilim aynı Öküzün altında uzak beklemeyin. Bu da bir kıyamet alameti. Şabi radıyallahu anh ibadet ediliyor. İbn-i Ebi Şeybe. Meşhur kaynak. Geçen de bahsettim. Onda geçiyor. لَا تَقُومُ السَّاهَةُ حَتَّى يُعَدَّ الْعِلْمُ جَهْلًا وَالْجَهْنُ عِلْمًا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 Çoğu kişi gibi vah ben ne etmişim yazık etmişim ne işi var dizilerle filmlerle internetlerle bilmem ben ömrümü tüketmişim de ne efendisinin yüz binlerce hadisinden gafil onu bırak Kur'an'ın ayetlerinden bile gafil hiçbir ayetin tefsirini bilmez bir halde yaşamışım demeyeceksiniz inşallah bir yandan tefsir dersleri burada zaten bütün ağırlık ayet ve hadis-i şerifler üzerinde yollaşıyoruz e, insan bunları hazmede hazmede sindire sindire kafasına yerleştirip, milleti de davet teşvik edip uyarırsa inşallah kıyametin kopması gecikmez ama bizim kafamıza kopmaz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La tequmus sa'atu Hatta yukale fil arzi Allah Allah hatta yu'me rabbil marufi ve anil Bu da muazzam bir hadis Yeryüzünde insanlar birbirine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 Şimdi önemli bir hadis-i şerif başlayacağız dedimse bu hakikaten çok önemli bir hadis-i şeriftir. Tabi bunun rivayetleri İbni Merdiye'de geçiyor tabi. Aslı fakat ilginç çok ilginç bir hadis-i şerif ama bunu Suyurti Hazretleri e, Eddurul Mensur tefsirinde kendi almıştır. On sonra diğer bazı kaynaklarda da vardır. Hazreti Ali rivayetiyle Cengul Fevâid isimli vardır. Ondan sonra Ebu Hureyre rivayetiyle el hasâ i sul İmam Suudi Hazretleri'nin yine vardır. Ondan sonra Mecmu-i Zevaid Heysemi Hazretleri'nin çok önemli bir eser. Tabarani'lere vesaire e, müsnetlere ilaveler olan hadisleri topladığı bir yer. Bir eser orada vardır. Ebu Ulameden gelen bir rivayetle Radıyallahu anh İhyaülülüm İmam Gazali'nin eserinde vardır. Birçok kaynağa efendim sahip, kıymetli bir eser zaten buradaki rivayette iki türlü rivatı var ama biz geniş rivatı okuyalım diyorum. Burada İbn Abbas'tan geliyor. Rabbiyallah anhuma. Ee, ve lakin bizim rivayetimizde de yine İbn Abbas'tan geliyor ancak ravilerin adını yazıyor. Bak. Kadı Ebu'l-Ferac Hazretleri. Bu zat yani sene zannediyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra 200 gibi yani Bukhari'lerin dönemlerinde bak söylüyor ben Muhammed İbni Hasan'dan duydum. Muhammed İbni Hasen İbni Ali İbni Said bu sefer ayında sene kaç söylüyor? 317 diyor. Dikkat edin. Sene 317 bir yüz küsur. Sene evvel bak ne kadar yakın ben diyor Ebu Şayyid Muhammed Naci Meysara bana anlattı. Ona kim anlattı diyor? Ebu Bekir Muhammed İbni Ebu bin Ebu Şayy Hazretleri bunların. Ona kim? Bunlara Rasulluğa yaklaşıyor şimdi. Bunların bir tanesi 20 sene, 50 sene geri gider. Resulullah dayanacak. Sallallahu Aleyhi ve sellem o, bize kim anlattı diyor? İbrahim'i mi? Muhallet. O yani ona da o anlattı. Ona kim anlattı? Beni şey, benim azatlısı Süleyman. Ona kim anlattı? İbni Cürek ona da Atav radıyallahu ona da İbni Abbas radıyallahu Allah şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bak şimdi bu isimler ne büyük isimler bunlar. Bunlar yarar ama işte ah ezberiniz de bilseniz İmam Bukhari gibi bir hadis rivayet etti mi ben şundan o şundan da bir arada 3-4 kişi var onlarda i̇şte böyle 5-6 kişiyle hemen kime dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin haberi olmayan dosyalar var Allah bazı kullarını rezil etmez melekler de bilmez melekler bakarlar muazzam adam derler mevlada gel bakayım dersen ne iş ettin her şeyin meleğin bilmediği işler var efendi hazret onu şunu okurdu kaddesallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem Mektuptan alınıyor bu sizin yaptıklarınızı diyor meleklerde değil biz bizzat yazardık diyor yani meleklere yazdırdığı başka bir de bizzat yazdıkları var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 şu kadar okuduğumuz, dinlediğimiz hadislerin bereketine inşallah. Neyse siz, ravi mavi de bilmeseniz, böyle bir hadis duydum deseniz yine kurtarırsınız be. Siz muhattis değilsiniz ki canım. Ben size böyle bir müjde Bir hadis kafanızda tutsanız da, ya Rabbi böyle bir hadis duydum onu amel ettim deseniz Ene inde abdi. kulumun zannının yanındayım diyor Allah. Celle celaluhu. Sakın sizden biri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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki tokmağı tuttu. Sonra yüzünü insanlara çevirdi. Tabi baya bir sahabe vardı ama o anda ordana kadar var. Yani hacin tamamında yüz binden fazla sahabe yaptı ama e tabi aynı anda aynı yerde bulunma meselesinde. tabii onun sayısını bilemeyiz ama bir kalabalık oldu şüphesiz. Fekal buyurdu ki ya eyyühen ey insanlar...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 İmanın bir tadı vardır. Allah bizi ağızda dilde bırakmasın. Amin. Allah suretlerimizi hakikata çevirsin. Taklitlerimizi tahkik buyursun. Amin. Ben de amin diyorum bu duaya. Ya Hep diyelim beraber. Bu dualar bir tutar, bir bakarsın hayatın değişti. Çünkü bu kadar müslüman var burada. Birinin amin ürmetine herkes kabul olur kardeşim. Burada cemaat var. En büyük güç cemaattir. Efendim,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 yeniden bulurdu ağladıktan sonra bir yuhbirukun bir eşratül kıyameti ben size kıyamet alametlerini şu anda bildireceğim Kabe'nin kapısında zaten Kabe'de de bir daha görmedi son Kabe'ye ziyareti innevin eşratül kıyameti kıyametin alametlerinden olarak sayacaklarım imatetes salavat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 E yani mekke Medine namaz ülkesi İbrahim Aleyhisselam kurdu orayı, lim kuyru, salah, namaz kılsınlar diye. Efendimiz Aleyhisselam öyle derdi. Ya burası derdi, siz namaz şehri. Otele geliyorsun, abdest alıp namaz Namazdan dönüyorsun, otele geliyorsun, biraz yiyorsun, namaza Yani o yolları hatırlarsınız değil mi mekke Medine'de? O izdihamlar, o kalabalıklar, o yüz binler o milyonlar oluyor tabi. Yollar akar, Yarım saat geçer, bu tarafa, camiye doğru. Namaz bitti, otellere doğru. Orada böyle bir alem var tabii yani de. buralarda pek namazın nişanesi yok. Ne ezan okunduğunda hayat duruyor. Cuma tarafı iyi. Bazı gelişte ben yetişeyim diye yolda oluyorum da. Köprüler tıkamaz. Şu Haliç'ten geçemiyorsun Cuma saatinde, şuradan. Hutbe saatinde. Hadi ben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 şartları ihlal ediliyor hükünleri ihlal ediliyor Geçen hafta dikkatini çektim. Tadil erkana riayet. edilmiyor oldu Allah'ın adamı gördü kılıyor. Ta o zaman dedik sen efendim ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Kaç senedir kılıyorsun? Adam da sevindi. 60 sene. Dedik 60 senedir bir tane kılmamışsın. Hepsini kaza et dedi yani. Çünkü patur kütür şurada hoca efendinin kıldırdığı namaz Mustafa hoca da maşallah tatil erkana riayet eder. Her hoca da etmiyor yani. E, doğruyu konuşalım şimdi. E, tadile geldi. Yani şu inanın kıldırdığı namaz bundan aşağısı kurtarmaz yani. Kendiniz kılarken de. Bu bir ölçüdür zaten. Ama nerede kendiniz öyle mi kuruyorsunuz yani? Uuu, patır kütür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi adama? Ya oca'yı fesalli <Sessizlik> fe inneke lemtusalli. Selamun aleyküm ya Resulullah. Aleykümüşselam dedi ona. Ne oldu dedi? Nereden? Sohbet dinlemeye geldim dedi namazı mı kıldın da geldi dön git dedi kılmadın bir daha gitti kıldı geldi dön git dedi geri kılmadın adam da uyanıp baktı ki ben böyle kaç kere kılsam demek bir yanlışım var boşuna kıl, kılmış oluyorum dedi ya Resulallah o zaman ben bu kadar biliyorum bana anlat da öyle kılayım dedi. yoksa git gel git gel boşuna kılacağız yani Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem başladı tadil erken hadisinde tek tek anlattı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 Başka bir hadis-i serifte diyor ki e mine el namaz kalacak ama diyor namazda Allah'ı görür gibi kılma hali ilk olarak kaybedeceğiniz şeydir diyor. He, o da gitti. O nerede gitti? O işte tabi'in tabi'in tabi selef-i salih'in döneminde o da gitti. O huşulu namaz nerede var? Bir iki içinde olabilir. Biz geneli konuşuyoruz yani adamlar adamların namazını okuyoruz.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 Nerede nasibimiz? Bir zerrede bir huşudan. Allah huzurunda olduğunun farkında ol, olmayı bize nasip ederek bir namaz nasip etsin inşallah. Efendim babamız Hacı Ali Adir Efendi Hazreti, Kardeşi gece sabah kadar uyumazdı. Her gece sabah kadar kılardı. Ya. Hiç uyku yok. Sabahdan sonra 45 dakika kadar ya uyurdu. Bütün gece namazları yine de dizlerine bir vururdu. İki rekat namaz kılamadım. Allah'ın huzuruna yakışan iki rekat namazım yok diye. İşte o huşu edenler, o zatlar. E şimdi zaten huşu etmeyeni adam iki rekat namazım yok demiyor ki zaten. Oho öyle de alacağım da var diyor. Öyle çok kılıyorum ki diyor. Beşe beş katıyorum diyor. İşte bu durum. Namaz öldürülecek. Allah bizimle canlandırsın inşallah. Bu namaz. Vettibaşşehvat. <gülüyor> Şehvetlere uyulacak. Canının istediği neyse senin gayretin orada.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 Ne o elinde gidiyor Hz. Cabir şimdi aklıma sorular geliyor eski anlattığım şeyler Efendi Hazreti dedi vaaz mi etmeye, etmeye bunlar bana vaaz etmeyi hani Bir zaman biz de senelerce etmedik o beş sene beni şey ediyor Arar aklıma geliyor bir şey anlatıyorum size Hz. Cabir almış eti gidiyor Hz. Ömer de yoldan bakın o elindeki torba ne dedi Adam nece biraz et aldım dedi İşte eve götüreceğiz çabuk çocuk yiyeceğiz ne var bunda? Sizce ne var? Sizce poşetler patlıyor zaten size. Buzdolabının lastiği de bozuldu. Bayatmakta. Kiminde iki çer buz dolabı buzdolabı var zaten. Suyu E tamam. Bir şey demedik kardeşim. Haram olmasın. Ama Hz. Ömer diyor ki korkmuyor musun diyor. Yarın ahirette sana de derlerse ki Edhebtüm payibatikum fî hayâtikum uddünyâ Westem dâdüm biha bütün lezzetlerinizi dünyada tükettiniz, dünya zevkleriyle keyifleriyle enine boyuna yaşadınız. Şimdi dünya ahirette asıybiniz yok. Bu ayeti okuyor. Bu başka anlayış ya. Bu bir başka anlayış Bize şimdi bu ayet, bu, bu rivayetleri anlattığımız zaman hikaye kabilden dinliyoruz işte. Tatbik edecek bir durumda değiliz. Hazirler oldu yallah cumle. Levşiyi tulekündü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 ben sizin gibi enayi değilim. iki günde geçiştirmem diyor. İleri bırakıyorum ki devamlı olsun diyor. İşte bir bu. Ama tabii ki dengeyi sağlamak lazım. Aşırı israfa kaçmadıktan sonra güzel elbise giymek de haram değil. Kulların Allah'ın kullarının menfaatına çıkarttığı süsleri, güzellikleri ve temiz ve lezzetli rızıkları kim haram etmiş diyor Allah. Ha tabii ki yağlı da yiyeceksin yani. Anladın mı? Yağlıyı seviyorsan yağlı, neyi seviyorsan onu ye. Helal olsun. Yediğin helal olsun. Ama şehvetlere itibar demek, canı ne istiyor onu yapmak? Bu da biraz uygun bir şey değil ya. Adamlar ne işler yarabbi ne işler? Gidiyor, Üniversitanda tıraş oluyor, geliyor. Öbürü gidiyormuş Fransa'da bir film seyrediyormuş, dönüyormuş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 Gözümüze ateşte olmasın. E dolayısıyla kötü istekleri bari durdurun. Yani sahabe-i gibi konuşacak halimiz yok. Ama bari haramları durduralım. Büyük günahlardan sakınalım. Bunu da yapamazsak aciz oluruz. Allah bize nice yardım bulursa. Ya bu günahlardan hevaya uymamak şehvete uymamak zor iş. Bu şehvet sadece cinsel dürtü değil.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 böyle bazı şeylere teşvik ederek cazip hale getirerek insan bir duruyor iki duruyor onda sonra ben de ağlayayım ben de dinleyeyim ben de bakayım ben de seyredeyim ben de gideyim ben de geleyim helak olup gidiyor onun için Allah'ımız bu ne estaizu billah Allahu yübeyne lekum ve yehdiyekum sünene allezine min kablikum ve yetube aleykum Allah, Allah alim muhakim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 tam bir saptırmayla meylettirsinler, yamutsunlar. Ben sizin yükünüzü hafifletmek istiyorum. Dayanamazsınız cehennem azabına. Dayanamazsınız elli bin sene mahşer sıkıntısına. İnsan zayıf yaratılmıştır Allah buyuruyor. Size ananızdan babanızdan çok acıyan, Rabbinizi dinlemeyeceksiniz de, bu şeytan ve taraftarlarını mı dinleyeceksiniz? Onu da buyuruyor. Kerf suresinden Estağfurullah. Eğer Sizin düşmanınız iblis ve zürriyetini, şeytan ve etbaanı ve o minne insan şeytanları, cin şeytanları bu programları yapanlar. Şimdi millet ya bizim, Müslümanlar örtülüler çarşaflılar bine sinemadan çıkıyor Allah Allah geçen gün şurada kapıdan geçiyoruz çarşaflılar çıkıyor bilmem ne oldu çok mübarek bir film zikir yapıyormuşlar vay vay vay vay vay ya. seni de soktular ya seni de içine çektiler ya kardeşim Müslüman bu masonların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 Bu bile bilinç altında sen bile anlamadan bir zaman sonra çok doğaldır başa açıklık yoluna geleceksin. Bak şimdi bir kanal yine mason kanalı. Ben bu masonlara çatıyorum. Ben bunlarsız bunlara çatmamış yaşayamam yani. Bu masonlar duramıyorum ki nasıl durayım duruyorum duruyorum diyorlar çatma bir yere diyorum nasıl çatmayayım işte. Bir tanesi şimdi dizi hazırlıyor şu anda müşteri, e sizin gibi müşteri var ya çak, Müslümanlar Mason kanalı tescilli Mason kanalı şimdi dizi çıkacak, neymiş hoca senin de daha bizim bilmediğimiz şeylerden haberi var, e gibi adamlar gelip anlatıyor işte ben nereden bileyim yani, gazetemi okuyorum kitap okumaktan vaktim mi kaldı ne oluyor şimdi bir dizi hazırlıyormuş, çarşaflılar sakallılar, sarıklılar başörtülüler, derin devlet Yok şu, yok bu, bunlar neler çekmişler? İndeks 28 Çubat süreci falan bunun dizisi başlıyor. Ne reyting alır, değil mi? Kusura bakmayın sizin gibi ayı Müslüman varken bunlar da çok para kazanır. Seyredersiniz çünkü. Aa, sakallılardan bahsediyoruz seyredelim. Ya ne seyrediyorsun, ne okuyorsun, ne para veriyorsun, ne alıyorsun be? Yapmayın Müslümanlar kendinize yazık etmeyin. Kur'an'ı bıraktınız, tefsir hadisi bıraktınız, bu ilimleri bıraktınız da, bu ricaletler seyredilir mi ya? Bunların dizisinde size ne kültür kazanabilirsiniz, ne ilim kazanabilirsiniz, ne dünyanıza yarar, ne ahiretinize yarar, küllün zarar be! Ama aldatılıyorsunuz işte. Ha ben arada ikaz ediyorum ama bir atımlık barut haftaya kadar sökmez işte. Bir de adam diyor, hoca ne oldu ben yamuldum diye beni düzelt. Ya kardeşim burada, benzinim bitti, ikmale geldim. Eskiden beri çok hoşuma giderdi. Ya diyor bir hafta gitmiyor benim benzin diyor, üç gün arayla bir sohbet lazım diyor. Onun için diyordu, perşembe burada dinliyorum diyor, o zaman burada perşembeydi. Pazartesi de Küçükköy'e geliyorum diyordu biliyor musun? Çünkü benzini baktım yetiştiremiyorum dedi, benzin gitmiyor. Namazı namazı bırakmaya başladım diyordu. Hemen diyor iki üç gün arayla bir sohbette anca ikmal yaparaktan yakıtı gidene kadar yolumuza ereceğiz. İnşallah cennete gireceğiz.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 Saçma sapan şeylerle kendinizi avutmayın ya. Kendinizi avutmayın. İlgilenmeyin böyle şeylerle. Dinlemeyin. Efendim. Şimdi anketler yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Sakallılardan, çarşaflılardan, küppelilerden rahatsız oluyor musunuz? Şimdi bir anket yapmışlar. Pek bir kanal. Yüzde altmışı rahatsız olmuyoruz demiş. Helal olsun bu millete be. E yüzde kırk da rahatsız olur ya. Ama o yüzde altmış kim biliyor musun? E kendilerine bir adam seçmişler. Yine yüzde altmış. Rahatsız olmaya çıkmış. E bir de gelip buralara gelseler. Herhalde kimse rahatsız değildir. Ama kan versiz durulmaz. Burada da rahatsız olan çıkar yani. O da başka. Belki bakarsın Bağdat çattesindekiler memnunuz, biz rahatsız değiliz derler. Çünkü hiç görmedikleri için tabii. Belki buralardakilerde rahatsız olan olabilir. Sık gördükleri için. Bunlar ayrı bir yorumlara girer. Ama... 5 başörtüden rahatsız mısınız? %95 rahatsız değiliz. E %95 rahatsız derken bu 5 nereden çıkıyor? Allah. Evet bunlar bizi böyle anketlerle, filmlerle bilmem illa haberin içine çekecekler, merak edeceğimiz bir şeyler yapacaklar. Ne oyunlar döndürüyor bu Yahudi bu Masonlar biliyor musunuz? Cananın istediğiyle din olmaz din İslam insanın nefsinin isteklerine karşı gelmiştir. Çünkü nefse istekleri meşhur olarak verilmiştir. Burada bir imtihan hikmeti işlenmiştir. Allah imtihanı kazananlardan is. Senin canın zaten hep Allah'ın emirlerini istese imtihan olur mu? He? İçki istemese, kumar istemese, zina istemese, gıybet dedikodu, çalkı, türü, hüfe istemese, sıf namaz, abdest, oruç istese oldun melek. Ne lazım imtihan? E tabii ki intan nasıl olacak? Canının istemediği bazı şeyleri Allah ve peygamberi sevdiğin için ne yapacaksın? Terk taraf edeceksin. Hayatından boşlayacaksın. Ama işte şu ayet-i kerime destaiyülillah fehalefen <gülüyor> Peygamberlerin ardından kötü döller türedi. Başta ne yaptılar? Namazı perişan ettiler. Namazla beddua etti. Allah da seni perişanesin dedi. Ve tebahü şehvat ...şehvetlerine uydular. Şimdi bak hadis-i şerif nasıl tutuyor... ...aynı ayetlerle, Kur'an'la hadis nasıl bir geliyor... ...namazı öldürecekler diyor... ...şehvetlere ittibat edecekler. Ayet ne diyor Meryem Suresi? Namazı zayi ettiler. Kılmadılar mı? Kılmayan zaten İrab'dan mahalli yok... ...konunun dışına çıkıyor. Kılıp da zayi ettiler. Namazı bir kıldı kafasının gözünü kırdı namazın. Ne abdesi doğru, ne kustu doğru... ...ne tahareti doğru. Pat, küt, tadil erken sıfır. Ondan sonra...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 işte namaz olur Böyle kılma kılmak lazımdır. Şimdi ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Ne yaptılar? Şervetlerinin ardına gittiler. Canı ne istiyorsa. Ama tabi burada doğrusunu konuşuyorum size. Fetva olarak da konuşuyorum. Hani canım muz istedi yeme diye bir şey. Yok. Canın ne istiyorsa helal olduktan sonra ye hiç afiyet olsun. Yemeğini yine dersini iyi çalış. Bizim tarikatımızdaki usul nedir? ben Hazretleri vefat ederken Alaaddin Attar Hazretleri İştahı kesilmiş tabii. Hem kayınpederi hem koca şeyh efendi. Şahı Nakşi vefat ederken Ala Adnattar Hazretleri de iştahhtan kesilmiş. Ne buyurdu ona? Ala! Yemeğini ye, terse iyi çalış. Yani Nakşi tarıkında az yemaz ya ye yok. Normal yemeğini ye, derse iyi çalış. Ama biz tabii yemeği ye tarafını alıyoruz da <gülüyor> terse iyi çalış tarafında sıfır zikleyi çalış, derseyi çalış, teheccüde kalk. Ee, öyle ihvanlar, öyle müritler, huşut efendi gibi adamlar. Nerede ya? Adam bir kazan yemek yiyordu mübarek. Yatarken de bir engel ayran içiyordu. Resul Hoca dedi ki bu adamda keramet ne lazım dedi ya. Bu ayranı içip teheccüde kalkan büyük keramettir dedi ya. Yani. Bir kazan yiyordu, bir de ayranı içiyordu. Saat üç dedi mi nasıl kalkıyordu biliyor musun? 140 okku adam. Kalkarken devrilirsin rüzgarından be. Bir gece geçit kaçırmamış. Ondan sonra da derse bir başlıyor sabah kadar ağlıyor. Yesin bu adam be. Bu yesin be. Ama bizim gibiler biz ne ya? Yemeği iyi aldık, dersine iyi çalışıp bıraktık. Ha? Onun için size dediğimi anladın şehvetlerine uydular derken kötü arzulara uydular. Yani gayrimeşru isteklere uydular. Tenkit edilen bu.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 ama bir zengin geldiği zaman herkes ona hürmet ediyor. Ben taba bağlıyelim ya zebetül zadi nih bir zengine diyor zengin olduğu için hürmet eden dininin üçte ikisi gider. Bir diye, yani üç ayağın biriyle ne kadar gider? Kaç adım gider? Ama adam zengindir diye değil de hakikaten değerli bir Müslümandır, bir din kardeşimizdir. Ayrıca haç arkadaşımdır. Kim mi efendim? İnsana hürmet edecek iyi namaz kılar, iyi Müslümandır. Bunlar ayrı vasıflardır. Zenginlerin de, Müslüman zenginlerin de güzel vasıfları yok mu? Ama zengindir diye hürmet edersen, bu çok tehlikelidir. İşte kıyamet alametlerini sayınca, feve feve Selman veda haccında kapıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Sahabe dinlerken Hazreti Selman sıçradı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Bir ebi yentevun dinne adale Anam babam sana feda olsun dedi. Bu senin söylediklerin olacak mı dedi? Yani demek istiyor ki İslam'da parlamış ya feda hatçı artık zirve. Nasıl burada bozulacak dedi yani. Bunlar da mı olacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel nefsi canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki olacak. İnnel mu'mine le O zaman dedi imanlı kişiler, Müslüman kişiler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 Selman-ı Farisi hiç dayanamadı. Bu da mı olacak diyor. Selman hadisi dediğim o. Bu olur mu diyor. Böyle bir şey olur mu? İslam'ı parlattık. Dünyaya hakim kıldık diyorum. Yani İslam dünyaya hakim kılacak. Müslümanların arasında Müslüman geçinenler arasında Müslüman gizlenecek. Yavrum diyen yok. Yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes Müslümanım diyor ama Müslüman korkuyor. Bu nasıl oluyor?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 Değiştirmek ve müdahale etmek elinden gelmeyecektir. Öyle mi? Oldu mu? Hazreti Selman bu da mı Ya Resulallah dediği günlere? Geldik mi? Geldik. Eriyoruz işin için ama pek de eriyoruz demeyiz. Yani şişiyoruz desek daha doğru olur. Allah eritin biz inşallah. Bir Müslüman dertli olursa dertle beraber yağ tutmaz yani. Müslüman eri, eriyecek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 yani ne diyeyim dünyanın neresinde o kuantalamalarda, o esir kaplarında o İsrail hapishanelerde on binlerce Müslümanın inlediğini dinlerken erimek lazım yani ne yapacağız ya Rabbi? elden bir şey gelmiyor Allah Müslümanlara fırsat versin imkan versin de hiç olmazsa dilimiz döndüğü kadar İslam'ı anlatmayı bize nasip et. bunu da yapmazsak koy halimiz arkadaşlar şimdi bu hadis uzun